Mekke'nin fethedildiği gün, Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kâbe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Hüsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelimeyi tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını, ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi, kelimeyi tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı, Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, ''İşte kıble, işte kıble.'' buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.